More dance, more blood. More dance, more Odan sabahlar. İyi gazeteciler günaydın efendim. Sevmeler sabahlarda buluştuk yine Fire stüdyomuzda hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Günaydın efendim. Macera dolu yepyeni bir haftaya başlayacağız. Neler hissediyorsunuz yeni haftanın çok başında? Çok gerginim. Çok gerginim. Aa, çok gerginim. Yeni haftanın başında. Yeni haftanın başında insan bir gergin olur. Çünkü Doğru. çok hareketli bir haftamı bekliyor. Çok sıradan bir haftamı geçireceğiz. Nasıl bir hafta geçeceğim bilmiyorum. Kar mı yağacak yoksa kafamıza sizin de daha önceden belirttiğiniz gibi At kafası mı yağacak? At kafası bekleniyormuş bugün. Evet. Bugün olabilir diyorlar bilmiyorum olabilir belki de. 12 derece hava sıcaklığından bahsediyor ama. Bana dereçelerle gelmeyin bana at kafasıyla gelin. Sevindiğimiz şey Nisan'ın 13'ünde 12 derecelik hava sıcaklığında mı sevinecektik ya? Bizim şey demeye matematikte şey Zaten matematikte şey vardır e, Nisan yani Nisan'ın nesi en N-1 diye geçer. Öyle bir kuralı vardır. Mesela kaçındasın sen Nisan'ın? Nisan'ın 13'ünde. ise 13 eğer N-13 ise o zaman N-1 derecede ne demektir? 12 derece veya 14 derece taş çatlasın. Maksimum. Bit artık 2015. Bağırma Ege. Valla bağırma. Valla bağı, başka bizim, ısınma formülüm yok. <gülüyor> bizim var valla şöyle söyleyeyim. Çok değerli bir arkadaşımız hastalık satıyor. Hı -hı. Bütün hafta sonumuzu özellikle evde... Tatil olarak geçireceğimiz hafta sonumuzu yatak döşek içerisinde geçiriyoruz. Çok faydalı. Gerçekten öksürme diyorsun, yüzüme öksürme diyorsun, öksürüyor. Çok teşekkür ederim. Öncelikle o ifadendeki e, hastalık satan arkadaşınızın ben olduğumu düşünüyorum. E, öncelikle geçmiş olsun sizlere. Ama ben size ne dedim? Ben hastayım dedim. Hastayım, hastayım dedim. <gülüyor> Dinlemedik. Ondan sonra ne mikrop oldu. seçiyorum dedim. Ben isterseniz bu çalışmalarımıza katılmayayım. Geçen haftadan bahsediyorum. Evet. Ben gideyim evde yatayım. Siz ne dediniz yo gel tamam evet. çalış. Evet. Aa ne hastalığı ya çok Hastalıklı işimiz var dediniz. Türk. Ne oldu koynunuza mikrop aldınız. Koynu, koynumuza mikrop hakikaten bu koyna mikrop dedi değil. Resmen biraz daha ileri yani hayal gücünle sınırlı bırakıyorum ama koynumdaki mikrop hakikaten bir anda beni ele geçirdi. Çok andım Egecim seni iki gün çok andım. Bu ke seni andım, ondan sonra üşürken seni andım, leş gibi öksürürken seni andım, andım yani sabah andım, akşam andım, geceyim. Akıntı dedim. var mı? Akıntı var. <gülüyor> <Akıntı> var. <gülüyor> İkilama var mı? <gülüyor> İkilama var. Dört dörtlük bir. <gülüyor> hakikaten. Bahar günü Ay Allah, herkes dikkat etsin hakikaten bir tarafa, her şey bir tarafa. Kimden aldınız hiç miyim değil de, nasıl geçirdiniz çok önemli. Neyse ki havalar da kötüydü. Valla havalar da kötü Allah'ta. En acısı mı? insan böyle hastayken havaların güzel olması. Çünkü o zaman tam enayi durumda yaşıyorsun. Şimdi zaten soğuk. Kar evet. yağdı canım. Cumartesi daha, daha ne? Daha ne olacak değil mi? Oradan zaten psikolojik hastalığa da meyilli oluyorsun. Daha yağacak mıymış? Ya ne? Kar, bir şeyler. Vallahi bilmiyorum işte ya. Bir önümüzdeki günlerde yine bir şeyler yağdırmayı düşünüyoruz diyor meteoroloji. Hani hayırlısı. Yetkileri. Hayırlısı olsun bekliyoruz işte bakacağız. Ee, gazetelere, haberlere bakalım mı yoksa diğer bakalım, ah, bakalım biraz. hastacıklı arkadaşımızı toprağa verdikten sonra mı bu konuları konuşuruz mücadele edecek miymiş o şey gibi no, sağlıklı bir insan gibi yayına geleceğim falan filan dedi mi valla galiba öyle bir direneceğim falan gibi bir şey. direne direne bir şey tamam dedim kapattım sabahleyin de bilmiyorum bir bakayım istersen şey yapayım kendini de kandırıyor yani. ben hasta değilim ben insanım falan filan demeye çalışıyor ama ben gidip üstünü örteyim, kapatayım. Ondan sonra bakalım. O istersen. zaman öyle yapalım. Öyle istersen yapalım. biraz Google Bordello Loyla neşemesi bulalım o zaman. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo türkçüsünüz Modern sabahlar devam ediyor Fahri Bey. Buyursunlar Efendim. Yani buyuralım. Yoğun bir hafta sonu, bol bol yoğunluklu. Efendime söyleyelim, aksiyonlu. Ee, ve de bereketli bir hafta sonu gidiyorum. Bereketli gelirim. bir hafta sonu. Evet, bereketli bir hafta sonu. Neden bereketli bir hafta sonu? Doğumlar, doğumlar, doğumlar. Acık doğumlardan bahsedeyim mi? İster Tabii musun? ki güzel haberler olsa Hep bit artık 2015 demeyelim. Biraz da e, insanın hoşuna gidecek haberler. Özellikle senin, insan deyince burada seni... İnsan e, o, deyince akla gelen ilk ismim. İlk isim Ege'ymiştim eğersem. E, Özgün Amal doğurdu. Cuma sabahı İstanbul'daki... Olay şirası... oldu canım. E evde doğurdu diye. Olay oldu. Şöyle bir şey var. Şimdi birisi bir şey yapınca bir de ünlü birisi bir şey yapınca herkes bir özeniyor. Çok doğrusu buymuş gibi hareket yani, ediyor. şeyde e, Alin doğduğunda biz böyle bir evde şey, doğurak işte, mı diye düşündünüz mü? Yok evde doğurma değil de bu Bebek taşıma aletleri var ya aparatları. Bir, ha, bu best. kızılderili tarzı falan bir şeyler var. Ha, böyle. Bildiğin o şey işte boyundan şöyle. Onlar mı bunlar kalktık. mı falan adam şey demişti. Mehmet Eli Erbil'in karısı havaalanında o aletle göründü. Hiç satmıyorduk ne bu be diyorlardı. O hafta sonu 15 tane sattık falan dedi adam. Yani Yani ünlülerin doğum doğum Öyle çocuk şey. yetiştirme biçimleri bizi etkiliyor. Mesela biz Ali'ne kaptan şapkası takıp. Anaa. Onla diye marina tarzı büyüteceğiz artık. Yani aslında bir taraftan da öyle. Anne dedikçe ağzına çıkıyorum artık. Anna, Anna. Anna diyeceksin. Doğru telaffuz etinceye kadar etini burman gerekiyor. Evet. Anna. Bak Anna. ben de çalış. Önce kendini çalış. Anna, Anna. Anna da değil. Anna değil. Anna. Anna. Anna. Anna. A'sı da iyice çemçört. O zaman çıkıyor. Ne alaka Anna? Heh. Oldu mu? Valla oldu. A vallaha bende içindeki şeyi geçkizle ortaya çıkardı. çıkardım. Ha Özgün Amal doğurur da yurt dışındaki bir takım insanlar bundan geri mi kalır? Özgün Amal evde doğmuş. Nasıl evde ebeyle mi doğurdu? Yoksa doktor Yok, mu eve geldi? Doktor eve gelmiş. Gerçi şimdi orada da şey var. Ebe'nin dışında dört aydır hipnoz tekniği çalışıyormuş. Ee, Belki de evde doğduğunu zannediyor şu anda O da olabilir. Hipnozla. Nerede doğurdu? Ben Özgünüm, evde doğurdu. Salona geçiyoruz şimdi diye götürdüler hastaneye. Gayet güzel falan. yaptılar. Evimi Öyle de olabilir. Ee, bu arada ama bebeğin babası da nefes terapisti Serdar Bey olduğunu düşünecek olursak. Nefes terapistim. Nefes terapisti. <gülüyor> Siyasi analist. Siyasi analist. Nefes terapisti ve ana. Evet. Ee, özür dilerim sevgili dinleyiciler hakikaten sabah sabah kimsenin de asabını bozmak istemem senin de tanıdığın bizim Amerikalı arkadaşımız Molly de evde yaptı evde yaptı dedin de sanki böyle şey annesi yemeği doğurttu. evde yaptı da annesi doğurdu ya zorunluluğunda... annesi de doktor değil bu arada müzik öğretmeni e tamam. hani evde Onlar... doğurdu onların meselesinden fakirlikten fakirlikten... Ya, fakirlikten hippilikten yapılan bir takım hareketten i̇şte fakirlikten değil de hippilikten gerçi hipi yani. dediğin de fakir olur yani evet tabii malda mülkte gözü olan hipi görmedik. Buna kadar da bilmiyorum. Bizim bütün aile böyle doğmuştu. Ben de çocukları böyle doğurdu falan. Ablamın da çocukları böyle doğdu falan diye düşünürlerdi. Ben evde doğum çok riskli bir şey ya bu doğum şeyi. Evet çok riskli işte uzmanlar şey, özenmeyin yapıyoruz. diyorlar yani. Evet hakikaten uz uzmanlardan bir tanesi bunu diyor. yani özenmeyin diyorlar Özenilecek öyle. Özenilecek şey var mesela şefkatle mutlulukla sevgiyle büyütülen çocuklara özenin. Doğruluğu şekli hiç önemli değil. değil. Tabi mecbur kalındıysa otobüste de doğuran var. Ya, yani, Onu biliyoruz işte, filmlerde. Yolda da doğuran var. Sıcak su ve havlu falan istiyorsun orada bir şeyler yapıyorsun. Şartlar da. gereği doğrulması gerekiyorsa doğurun ama bil. Bilhassa hususi olarak şehrin yaşadığınız şehirde çevrenizde hastane imkanları varsa öncelikle onu değerlendirin. Onları değerlendirin. Hakikaten e. özendiğiniz şey mutlu bir çocuk yetiştirmek olsun ya. Doğuş şekli hiç önemli değil. Bak başka ünlüler de var doğuran. Onu da söyleyeyim. Ünlü Amerikalı şarkıcı Justin Timberlake'le e, değerli oyuncu eşi Jessica Bell hanım e, ilk bebekleri dünyaya geldi. Heh. Devresi oluyor Nefes ben e, Erkek bebeği Silas Randall Timberlake adı verildi. Ee, onun... Silas, Silas. Ben Silas diyorum ya. Silas Ka Kangal. Ee, Silas, Silas Kangal, Kanga. e, Silas ya. Ama hakikaten ben şimdi bunu da rahatsız oluyorum. Nereli çünkü bunlar? Ben ne bileyim can, Timberlake. Timber... Timberlake'lerden Silas ee, Silas isminin Timberlake'in anne tarafından Büyük babasının göbek adının Ay, Büyük babanın göbek adının <gülüyor> Ondan sonra Randall da ünlü şarkıcı Timberlake'in Babasının babayın ismiymiş hı hı. Ondan sonra almış böyle hepsini bir araya getirmiş Kızın tabii, hiçbir kombi. ailesinin şeyi yok mu? Hayır kız da sanki böyle şey Heh. Gariban bir kız olsa Jessica Bell Jessica Bell ya meşhur Jessica Bell Üstelikçe şöyle bir bakıyorum Jessica Bell parantez içi 33 öbür taraftan bakıyorum. Justin Tinderlake parantez içi 34. Yani çok da bir fark göremiyorum ben Hakikaten. açıkçası. Mutluluklar dilerim Onlar nerede doğurmuşlar? Onlar da hususun bir hastanede doğurmuşlar. Ne kadar banal. banaller. İşte yani ev Yavrum. olan var. Ama onlar da şey demişler. Biz de melek yavrumuzu çok seveceğiz. Onu sevgiyle, şefkatle ee, güzel güzel bir diye söylemişler. O öyle bir taraftan güzel haberler. Yani uzmanlar ama yine bir kez daha uyarıyorlar. Evde doğuracağız diye. Böyle kasmanın bir alemi yok. Evde doğurmak o kadar sıhhi bir şey değil Hastanelerde zaten. Hastanelerde ev rahatlığını yaşasınlar. Yani böyle güzel bir hastane şey yapsınlar falan. Yani eskiden evde doğruluyormuş falan hikayesi vardı. Şimdi i̇şte zamanında çocuk kayıpları vesaireler o şeyler çok tutulan yani şeyler, bir, şeyler değil. Kayıplar, bir istatistiklere baksınlar. Yani o istatistikler çok tutulan şeyler değil. Çok da sağlıklı şeyler değil. Hastane doğumlarıyla beraber doğumda ölüm, bebek ölümleri oranındaki anne kayıpları aynı zamanda. Anne kayıpları ne kadar net bir şekilde düşmüş ona bir baksınlar. Ondan sonra de evde doğurmak isteyen tekrar kafasını e, herhalde giriyoruz. hastanede doğurma yeterince şey yaptık. Vallahi 21. yüzyılda bunu yayından söylemek bir garip oluyor Bana ama Bana da garip geldi ama Çocuğa aşı ha. da mesela o da bazıları Önemli. şey diyor aşı, aşı yerine ben pekmez veriyorum değil aşı evet. da Zamanında Temel şey de yapalım. vardı ben hatırlıyorum Zeki Allah Semettin akpınar çocuklara aşı olmaz Zeytune Zeytune diye Onu da çözdük zannediyorduk ama o Çıkabilir şimdi şey, gelebilir evet, şey. çıkabilir. Her an her şey olabilir Aa, Bu arada çok güzel günlere geldik ee, Bir tartık 2015 diyoruz ama bir taraftan da Bir taraftan da Gains on Trof's ne yapıyor? Gains of ilk bölümüne dün başladık biz. Hey, hayırlı uğurlu. Ben dükkandan olsun. döndüm bir buçukta ondan sonra bürgeye de şey edelim, Hadi bakalım. Hadi denen. seyredelim. Hayatta yaptığımız başka çılgınca bir şey kalmadı zaten diye. 15. dakikada uyumaya başladık da. E, tam randımanını seyredemediniz tamam. galiba. Bu arada Gains of Thrones daha Amerika'da da yayınlanmadan önce dört bölüm, bölüm olarak bölüm düşmüş. Düştü. Vallahi buradan müjdesini verelim ama e, Greyjoy'u canlandıran sevgili Tayon şey, Greyjoy Tayon Greyjoy Alfi değil mi adamın adı Alfie, Alfie. Adamı. Alfie, sevgili Alfi ne badireleri atlattı Dört hadi sezondur. canım ne oldu ha yani, yani dizideki badirelere valla adamın en büyük derdini şu anda benim karakteri inşallah bir sezon öldürmezler ev aldım çünkü onun taksitleri vardı demesi içimi burktu hey gidinin Greyjoy'u Hakikaten, hey gidilerin efelerin efeleri efesi yani o adamda çok güzel bir kötü adam tipi var Kötü, zayıf adam tipi yani en son şeyde de serttik ya. Keanu Reeves'in başyapıtı olan hmm, John Wick'te de serttik. John Wick'te de evet doğru. Filmlerde kötü adamlara, iğrenç adamlara ihtiyaç olduktan sonra beyefendi işsiz kalmasın. Ya tamam ama Gaines on gibi de bir şey. Düzenli falan... gelmiyor Düzenli para, gelmezsin. Bir tukur tane tukur film yatıyor. olacak falan filan. Onlar değil adamın güzel taksidini ödemesi lazım. Ee, neyse inşallah demiş bu sezonu da atlatırız vadiresiz. Kitapları okuyorsa zaten içi rahattır yani o direkt oradan gidiyordu. Orada, o tamam demiş. Yani ben bu, okudum şimdi çıkmamış iki kitap var ama bu kitabı ancak götürürler. Ben bu krediyi alıyorum demiştir. Yani büyük ihtimalle. Eğer de bir gıcıklığı yoksa yönetmenin yapımcının falan belki de beklediler. Belki de dur lan şuna nasıl bir psik kredi alsın öldürelimizle. Grejoy. Son böyle bu bölümde roketliyormuşun. Ay yazık gitmesin ya o da bir izi gezik oldu zaten içim burkuluyor artık seyrederken. Modern sabahlar. Godan sabahlar. Modern saat 9.07 modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Radyoların boşlukları bir kez daha günaydın diyoruz ve gündeme dönüyoruz. Buyursunlar. Ama vallahi hafta sonu doğumlar, doğumlar, doğumlar. Tabii ki doğumların hemen öncesinde de evlilik, değil mi? Evlilik. Aa, ne kadar güzel haberlerle başladık bu haftaya. Valla bir tertip 2015'ten kurtarayım diye seni. Nerede böyle güzel haber var? Hepsini veriyorum Egeciğim. İnsanları en çok sevindiren şey Doğum, doğum, evlilik, evlilik bir de sünnet haberi olsa o da güzel olur. Ona da o da yer var. Hiç merak etmeyin. Havalar güzelleşsin, onları da şey yaparız. Sezonu geldi miydi? Vallahi burada çatır çatır sünnet haberleri vereceğiz. E, 20 milyarlık 20 milyarlık demeyelim. 20 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kralı olan Brunei Sultanı Hasan El -Barkia. Parantezi 68 En küçük oğlu Melek yavrusu Prens Abdülmelik parantez içi 31'i evlendirdi nihayet Mutluluklar diliyoruz Evet bu ne olacak bu çocuk ne olacak bu çocuk O kadar paran var ama bir türlü bunu baş göz edemedik falan diye düşünüyordu adamcaiz Bu görkemli bir düğün olmuş yoksa sade bir şekilde mi dünya evine girmiş Sade bir şekilde dünya evine girmiş Egeciğim Çok sade bir şekilde ben sana söyleyeyim Düğün 1788 odalı sultanlık sarayında yapıldı 1788 oda çok da bir rakam değil, değil yani. Yani şöyle böyle bakıyorsun. Saray dediğin zaten minimal binden başlar. Bir de bu sultan yani. Evet. Yani bizde biliyorsun biz daha... Damokraside de, bile 1000 oda başlıyorsa normal. Sultanlıkta işte. gayet normal sayılar bunlar. 5000 olması gerekirken yani hele... En zengin sultanlık değil miydi en ya bu ne e, sultanlık. sultanlık olarak herhalde. Her taraf altın değil miydi burada? Ya bu sultanlık dedin krallık değil mi? Sultanlık evet. yönetiyoruz diye. Bu da sultanımız da. Bunlar da sultan hanıma Bebelele diye böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum ama. O da herhalde krallık diye geçiyor. Neyse dünyanın en zengin ikincisi. Ee, ilki de galiba şeydi. E, Suudi Arabistan falan Bilmiyorum. diye tahmin, tahmin ediyorum. Yine bir sultanlık Geline bıldırcı, bıldırcın yumurtası bir zümrütlerle süslü bir kolye ve broş ve taç taktılar. Ondan sonra kızcağız da aslında bunlar şimdi Brunei Sultan deyince böyle baba yiğit falan şeyler gelmesin aklınıza. Baya minnoş minnoş insanlar yani şöyle baktığın zaman. Ha, iri anlamında mı diyorsun? İri iri değil. Zengin olunca illa iri olacaksın diye bir şey yok zaten. Orada mücevher iri olursa zaten zenginsin. Kendin iri olursan zenginsin diye bir kaide yok. Yani şimdi dünyanın en zengin ikinci sultanının da düğününde sultana ne takacağım? Ne takacaksın ya? Var mi? ki bundan sarayda iki oda sırf bundan demez mi? Yani e, zaten onlar kendileri kendi içlerinde hallediyorlar. E, broş taktı, taç taktı, gelinin ayakkabılar e, yine elmaslarla süslüydü. Ayaklara da baktım kadın Ceyiz'in ayakları da 35-36 numara falan minicik minicik ayakkabı. Çok fazla gitmiyor. Biraz daha böyle bir şeyleri yani bir de, var. Ben bunun saray içinde döner sermayeyle halledildiğini düşünüyorum. Saraydaki döner sermaye. Yani o hazine odasında bir şeyler hani takıda şimdi misafirlere ayıp olmasın Hadi, diye. Tabii canım. Altını, elması, gümüşü bol tutalım. Ondan sonra tekrar kaldıralım bir sonraki düğüne kadar. Valla altından falan değil de genelde taşlardan gitmişler. Güzel taşlarla 100 milyon dolarlık güzel bir şey. Ee, sade bir törenle dünya evine girdi Bize zaten mutluluk dilemek Ne yenilmiş Vallahi yeme içmeye gelememişler daha zaten Takı töreninden Yani altı falan yemişlerdir bunlar ya. Yani ne yiyeceksin yani edip... Değerli materyallerden yedik Nesli tükenen hayvanlardan yedik biraz Valla altında zaten sağlam kabız yaparmış adamı Ondan sonra canım. E Biraz öyle kusura bakma Takmak mı yemek mi Takmak niye kabız Sen de ruhunda bir kabızlık yaratırsa onu bilemem Ama e, yani sen bir düğüne gittiğinde kabız oluyor musun Bir çeyrek taktığında Çeyrek çok yapmıyor da Yarım altında yarımda, şey Yarımda bir peklik yapar yani Saat sekizden sonra zaten diyorlar ki Yarım altın takma Karatay'da öyle demiş tabii. Ekmek yemeyin altın takmayın demiş evet, Yani zaten Karatay'ın dediği de Aslında altın yiyin diyor ama saat e, Akşam yedi sekizden sonra kesinlikle altın Ekmeksiz yedikten sonra Sorun yok diyor bir tabi. Ee, Baya güzel taktılar Her taraflarına altın taktılar Yediler içtiler helal olsun Ondan sonra bize de şey Bunları şeyini sayacak değiliz Ondan sorucuma şöyle bakalım başka neler var. Gizemli ülke Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'un e, yeni bir biyografisi yayınlandı. Ortaokul ve liselerde okutulmak üzere ders niteliğinde e, Kuzey Kore'de. Kim Jong-un'un... E, Kuzey Kore'deki öğrencilerin de sıkıntısı... Bu adamı okuyoruz ya. Dünyadan haberimiz yok, ne olduğunu, ne bittiğini, insanlık nereden nereye geldi bilmiyoruz. Haberi bu adam biliyor. Şu yaşta bu saç Ama modeline neler, geçti. Yani neler yapmış Ege sen öyle diyorsun da 3 yaşında araba kullanmayı öğrenmiş Kim Yong-un. Bu tarih dersinde mi öğretiliyor yoksa i̇şte biyografi artık herhalde tarih dersinde öğretiliyor. Kuzey Korelilik diye bir ders mi var? <gülüyor> <gülüyor> Kuzey Korelilik sevgisi çünkü herhalde babasında da Hemen Kuzey Kore Birliği dersi dediğim bizde de okutuluyordu canım. Vatandaşlık bilgisi falan yani o vatandaşlık ve... Babasını sildiler mi şimdi buradan? Babasını nereden? Tarihten, Tarihten. mi? Tarihten. Silinir mi canım? Onu da şey yapıyorlar. Onu da şey yapıyorlar ama... Babasını aşmış olmakta sıkıntı olmaz mı bu Yok. genç için? Yok. Hatta şey diye geçmiş. 3 yaşında araba kullanmayı öğrendi. 9'unda yat yarışı kazandı. Ee, üstelik bu Kızanır yarışı... Kazanır canım yani. O önüne geçen adamın... Yaşamayacağını biliyorsa evet. Üstelik bu yarışı ülkeyi ziyaret eden büyük bir yat firmasının yöneticisiyle yapmış Ve 9 yaşındayken bunu kazanmış ee, Resimde ve bestecilikte bir numara ee, Konu şey Müfredada şey diye geçmiş Kim jong -un un devrimci aktiviteleri adıyla eklendi Ondan sonra devrimci aktiviteler Araba kullanmak Yat yarışları Ve daha neler neler Kim jong ee, da çok iyiyim Öyle konuşan öğrendim Kim jong kaç aldı? 7 7 Kötü da asarlar Yani belli bir şeyin altına da düşmemek gerekiyor canım Herkes de Yedi falan gene sen baya bir şeysin O da riskli değil mi O da riskli canım Adamın yani iki aldım o dersten Demek ki sen takmıyorsun Ulu liderimizi Ulu lideri takmıyorsan Ulu lider sana takar Takmayı öğretir Dikkatör bana taktı Taktı takte. Çare Karalahan'a Onu da istersen vereyim hemen Veriniz Vereyim mi dur bakayım ama Karalahan'la konuşmak istemiyorum Sabah sabah Ege'ye Kara lahana salatasını yaptığımız şey mi? Yok. Kara lahana salatasını istersen yapabilirsin bilmiyorum. Kara lahana bu bildiğimiz herhalde lahananın, Lahanın, mor yani, lahana değil mor, de. Mor, mu, değil ha değil. mor lahana salata, Mor lahana. lahana ne? Kara lahana böyle çare. Çareymiş. Nasıl ee, tüketeceğiz? Şu şekilde tüketeceyiz. İsviçre uzmanların araştırmasına göre akşamdan kaldın bilmem ne oldu falan oldu filan oldu. Ee, bağışıklık sistemin birazcık fan tuşladı. O zaman ne yapacaksın? Kara lahana. Çare kara lahana. Çok içki içtiği için kötü hisseden kişilere ne uzmanlar ne öneriyorlar? Kara lahana. Ee, bolca kara lahana yemelerini önerdi. Ama tabii kara lahanayı yedikten sonra da e, bir iki günlük bir tecrit çünkü kara lahananın Gaz yapma özelliği mi Gaz yapma, efendime söyleyeyim bağırsak sistemini son derece hızlı şekilde çalıştırma. İç basınçta dış basıncı eşitliyor galiba Zaten bu şey dersinde ne dersiydi fizik dersinde miydi? Kapalı kaplar kanunu hı hı. oradan oradan oraya. Çünkü insanda kapalı bir kutu sonuçta. Tabii. Açmadan bakamazsın. Bakmadan bilemezsin. Soyut bir delik yaratıyor vücudumuzda. İç dış basınç dengelendikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle güzel haberlerle devam edeceğiz. Bugün Şu bölümün. rekor kıran fotoğraf kimin fotoğrafı? Hangi rekor kıran fotoğraf? Ön sayfada bak çevirdin tekrar. Şöyle. Sakallı bir abimiz var. Ha rekor kıran fotoğraf. Sakallı abi dediğim Gülben Ergen'in eşi Erhan Çelik. Onun e, kollarında uyurken, Erhan Çelik'in kollarında uyurken Gülben Ergen, Geçtiğimiz günlerde Instagram'da bu fotoğrafı paylaştı. Kim çekmiş fotoğrafı? Onu bilemiyoruz ya. Bir Gülben üçüncü... Hanım uyuduğuna göre beyefendi ee... çekmiş. Yok beyefendi de uyuduğuna göre. Çünkü ikisi de uyuyorlar. Ee, bu pozun adı huzur. Huzurmuştu. Güzel. Huzur. Evet. Ee, ve de şöyle yazmış altına Gülben Ergen. Huzur iliklerine işlerse hayatın yükünü hayıflanmadan ve hakkını vererek taşırsın. Başkalarına kartal kesilirkene sevdiğinin yanında güçsüz olma hakkını kullanırsın. Ya, 35 yavrum. bin like aldı bu lafın üstüne de herhalde kimsenin edeceği bir Önemli yok. düşünürlerden biri oldu. Lan Tuğçe Kazaz'dan yani. sonra bir Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tünel'siz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Size söz bu şarkıyı ilerleyen dakikalarda dinleyeceğiz. İlla stüdyoda kahveler içilecek diye bir şey yok. Lüks suda ediyen ilaçlarımızı içiyoruz şu anda. Evet. Vallahi hakikaten Yakın dönemde de şeylerimizi haplarımızı Almaya başlarız Adeta ben bunu bir dil altı gibi düşünüyorum Buyurun efendim bir Tansiyon hapından hiçbir farkı yok Şu anda vücudumuz adeta birer şey haline geldi ee, 20 yaş gençleştiren Meğersem şeymiş bu o? Ne o şerbet, şerbet Şerbet vallahi şerbet Şifa niyetine afiyet olsun Şöyle bir bakıyoruz da Hafta sonu hakikaten yoğun geçti Ülkemizde ve düm, tüm dünyada Etkinliklerle kutlandı ee, o onu dedi bu bunu dedi Papa'nın açıklamaları bizi bir şey yaptı geldi geldi Hemen şeyi çağırdılar Vatikan elçisi Vatikan'ın Ankara Elçisi varmış elçisi... E Zaten senin eski evinin orada değil miydin? Tamam Çok güzel zamanda taşındın Fahir Valla hakikaten bu gerilimli ortamda e, Hiçbir çok... şey olmasa bütün gece vakti telefonlar çalmıştır Çatır Uzuru. çatır Şöyle hakikaten büyük bir ne derler e, Telefon Aa, o onu aradı o onu aradı falan filan Ne değil. dedi? Gece bir daha Sen büyükelçi deyince ne canlanıyor gözünde Vatikan'ın büyükelçisi deyince? Takım elbiseyle bir abi. Valla takım elbiseyle dedin hani şey bildiğin. Papaz mı? Bildiğin papaz. E tabi yani Vatikan din devleti olunca öyle değil mi sonuçta? Ya zaten bunlar 900 kişi falan değiller mi? Vatikan dediğin yer çok da kalabalık bir yer değil. Vatikan yani evet çok kalabalık değil bir de düşününce hakikaten bir ülke düşün herkes diplomat. Herkes diplomat, herkes papaz. Birkaç kişiye şey yapıyorlar, ne derler? Yeni görev alanları açıldı. Birkaç kişiyi daha ülkemize bir de evlilik yok Katoliklerde. E öyle, o yüzden dışarıda. Yani Katolik dışarıda... ruhban sınıfında. Ne yapıyorlar transferle mi? Vallahi onu da bilmiyorum. Yani bir noktada ülkenin bitmesi lazım. Demek ki gayet güzel bir şekilde Galiba bir şey yapıyorlar. sonradan. Ya Vatikanlı doğulmuyor da sonradan Vatikanlı. Vatikanlı olması, yapıyorlar? O, he? Yapıyorlar herhalde. Başka türlü bir açıklaması yok ya da. Bu eskiden mesela birkaç Yüzyıl önce Vatikan'ın nüfusu 500 bin falandı Bugün 900'e kadar indi yani Bir yerde e, bir şeyler yaptı bir, bir şeyleri yanlış yapıyorlar Neyse onun e, yansımalarını Önümüzdeki günlerde göreceğiz ondan sonra şöyle bir bakıyoruz ee, neler oldu hmm, şöyle bir bak bu suda eriyen şeyin pembe olması benim dikkatimi çekmişti şimdi ben pembe bir şey içiyorum diye pembe de değil hiç bu tanımıyorum yani, yani. yavru ağzı mı ne bu kuşya mı mor gibi bir şey ya bu yani mor ne renk bu vallahi bana pembe vallahi şey sevgi bir renk bir sıvı içiyoruz ama ne renk olduğunu da bilmiyoruz ama çok Tadını iyi tadı da çok güzel T tadım. hiç iyi gelmesine gerek yok. Harika. inanılmaz. Ee, şöyle bakıyorum. Vallahi hiçbir şey yok Ege. Şöyle bakıyorum da. internet ucuzlayacak falanlar filanlar. Ve Tanrı ikinci kez kadını yarattı. Ah, bu haberimizi verelim. 1956'da oynadığı ve Tanrı Kadını Yarattı filmiyle akıllarımıza kazınan sanatçımız kimdir? Ee, Ursula Anders. Olur mu canım sen de? O ne alakası var? Ursula Anders nereye ve Tanrı Kadını? Ege'cim Kimdi ya biliyorum kadının tipini gösterseler şimdi bugün gösterseler hemen tanırım. Tipini gösterseler kadın bugün 81 yaşında maşallah. Ee, Allah uzun ömürler versin. Biricid Bardo. Biricid Bardo tabi doğru. Ursula Anderson şeyi neydi? E, filmi neydi? O da böyle bir at üstünde. 10 falan. 10 ha? 10 diye bir şey mi tamam, vardı? Tamam doğru. Tamam doğru o zaman. Biricid Bardo doğru vallahi. Ee, yeni bir oyuncumuz geldi. Bugün gelse gene tanır mısın? Neyi? Ursula Bridget Anderson. Biricid Bardo'yu. Bur Vallahi Bridget Bardo da Bridget Bardo zaten gelmiş. 22 yaşındaki Alman manken Anne Evers ya da Anna Evers diye de geçiyor olabilir. 22 yaşında aynısının tıpkısı. Hadi Bu canım. kadar olamam. Bu iki kadın arasında fark görebiliyor musun? Hangisi orijinali onu bile anlamadım ben. Yani anlayamazsın. Gerçekten işte insanlar çifter çifter yaratılıyorlar. Araya 80 yıl koyarak bazen ama. 60 yıl koymuşlar ama maşallah aynısı olmuş. Allah bahtını açık etsin. Ne diyeyim bu genç arkadaşımızın da... Çekecekler miymiş filmi tekrar? Çekeceğiz demişler Kesin. Ne o Tanrı Kadını Yarattı filminde ne oluyor? Vallahi bazı ben 10 film... filmini de bilmiyorum. Yalan söylemeyeyim ben de bilmiyorum. Hani şey de var böyle eski filmleri işte dünya klasiklerinde geçiyorlar ya işte Ve Tanrı Kadını Yarattı. Çok inanılmaz bir evet, filmdi Allah falan filan diye. Allah Şimdi seyretsen hiçbir anlamı Yaratmış olmayabilir. Yaratmış ama yani. yani. Yani diyebilirsin. Böyle birkaç tane Önemli sinemanın önemli filmleri var Ben onların hiçbirini seyretmedim Şey yurttaş keyini falan seyretmedim mi <gülüyor> Potemkin zırhlısı Potemkin, <gülüyor> Aa, Potemkin zırhlısı Bir akşam oturup seyredelim ve Geçin Potemkin zırhlısı Hakikaten ben de hiçbir şey anlamadım Potemkin zırhlısında Biraz fantastik bir film diye hatırlıyorum ama Hiç fikrim yok Ben e... avareyi seyrettim. Yani siyah beyaz film olarak hatırladığım o var o da güzel filmdi. Güzel film gayet güzel şarkıları harika. Harika hakikaten insana bir neşve veriyor. Ama onun dışında da şöyle tekrar baktığın zaman yeniden çekilse seyredeceğim dediğim film var mı? Yeniden çekilse dediğim? Yeniden çekilse dediğim çekilmişi var onu seyredelim desen pek Hayır, de. Bir taraftan da şey de değil bu ya. Otur yani şöyle bir şey göz ucuyla seyret en azından. Bir saatlik bir buçuk saatlik bir işten bahsediyoruz yani. Çok eksiğimiz var ya. Vallahi sinema dünyasını Ben bu seyredenir. hafta onu bir halledeyim bari. Sen bu hafta... Sen Potemkin Zırhlısını seyret. Hmm. Ben Yurttaş Gain'i bir seyredeyim. Cık, dört bölümde şey var şimdi. Game of Thrones. Game of Thrones var. Game of, Hangisi, of, of Thrones. Thrones. Hangisini seyredeceğim bilmiyorum. Çünkü süremiz de kısıtlı. Yani... Ha, evde televizyonda devamlı oynasın işte Potemkin Zırhlısı. Bir gün başını seyredersin. Bir gün bir sonra seyredersin. Bir de onu bulmaya kalksan nereden bulacaksın? Herhalde... <gülüyor> Herhalde vardır Küçük bir yerlerde falan isteyeceğiz Onu bir yerlerden bulalım ya Bende var galiba Onu var. da söyleyeyim Var mı? Zamanında gazeteler böyle şey veriyordu DVD falan veriyorlardı Bunlar olmazsa olmaz Herkesin evinde olması gerekiyor Bize kayyullar var değişelim o zaman Sen kayyulları bana ver Ben de tamam. sana Tamam Bizimki de gazete çünkü aynı koleksiyonumuzu paylaşalım. Potemkin zırhlısıyla değişelim. Güzel bir şey olsun hafta sonuna hazırlık olsun önümüzdeki hafta sonuna. Oktay olsa bize özet geçerdi ya Potemkin zırhlısına. Kim, kim oynuyor ne yapıyor işte adamın entelektüel yapısı dolu dolu bir adam. Bugün programda yok valla üzülüyoruz. Onu da tam şey yapmamışlar gövmememişler. <gülüyor> Yarısı açıkta kalmış. <gülüyor> Arkadaş biz şey garip ayaklar dışarıda kaldık. Kafa aşağı batırılır mı ya? Ben de dedim o öyle yapılmaz dedim ama işte dinleyen... Başında olmayıcı böyle oluyor. Ben sana dedim gidelim diye. Faye <gülüyor> biraz şarkılarla, türkülerle devam edelim. reklamlardan sonra yeni haberleri veririz. Tamam, öyle peki, haber, haber haber haber çok ciddi bir yükleme oluyor. Dinleyicilerimizi de kolay kolay kaldıramıyorlar. Sevgili dinleyiciler 13 Nisan 2015 Pazartesi sabahında Ahanda'yla devam ediyoruz programımıza. Forever Not Yours, 103.1 Radio Today. Modern Sabahlar... Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi Güzel şarkılar dinledik sevgili dinleyiciler Arka arkaya hiç sesinizi çıkarmayayım Modern Sabahlar devam ediyor ne oluyor ne bitiyor Bakıyoruz bir taraftan buyursunlar efendim Amerika'nın eski dışişleri bakanı Kondaliza mı? Kondaliza değil canım yine bir hanımefendi Haz hanımefendi Madden Right değil Hillary. Hillary. Hillary! Doğru cevap. Hillary. Hillary! 2016 yılında yapılacak başkanlık seçimi için resmen aday olduğunu açıkladı. Hillary! E, daha önce adaydı o. Evet, Obama'yı kaybetmişti. Hillary! Güzel Şimdi lastik. var mı acaba demokratların şansı? Ee, Valla e, iki dakikalık video mesajı yayınladı. E, oyunuzu kazanmak için yollara düşüyorum. Ve sizin bu yolculukta bana eşlik edeceğinizi düşünüyorum diyerek Clinton, yani Hillary Clinton başkanlık için adayım. Ee, açıklamasını yaptı ee, 2016 seçimleri şimdi merakla bekleniyor. Beyaz Saraya dönecek o zaman Vallahi Bill Clinton. Vallahi Beyaz Saraya Bill Clinton hakikaten bir de ilk kez bir kadın başkan olursa Ofis, ilk... ofise sokacaklar mı bunu? Ne Kim... oldu şeyi azo. Bir şey yok, <gülüyor> sen halleder misin o işin mi olacak? Nasıl olacak? Vallahi o da çok acı bir şey Bun, beraberle bunlar dediğim yani Clinton çifti hali hazırda devam tabii, tabii, ediyor. zorlukları aştılar. Bill Zor... Clinton ya sen bir çarşıya çıksan da benim bu Oval Office'ta bir esprilerim var falan filan gibi. Çünkü adamda anılarla dolu o Tabii canım. O iki, iki sezon üst üste e, ne yaptı, yaptı. Ne espriler ne, ne espriler, espriler. yaptı. Vallahi bir değişik geliyor bana ya. Hakikaten keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Hillary Clinton. Havva çat diye kapıyı açıp giriyormuş. Vallahi benim bir rahatsız olurum gibi geliyor yani. Biliyorum. Ne yapıyorsun bile orada? Ya bu odada bir şeyler oluyor Bir orada. de bugüne kadar hep First Lady'lik kavramı vardı. Bill Clinton First bunu, e, ne olacak? Milli, milli enişte diye bir şey yok. Milli onun. enişte yok. Evet hakikaten. Olsa Vallahi, en milli enişte. Amerika'nın milli eniştesi olsa o da tam karşılığını almıyor. First Lady yerine ne kullanacaksın? Bir de adam eski başkan. Bir taraftan da. Doğru o da var. Yani hakikaten iş açtı başlarına yani. Clinton ailesi de. Sırkı yüzden almış. zaten diyorlar şey. Şansı hmm. az. Valla şansı az değil. Bayağı da yüksek görüyor. E, görüküyor. Buradan bakıldığı kadarıyla. Çünkü Demokrasi Parti pardon Demokrat Parti'nin içerisinde öyle çok fazla da bir aday yok. Hani o, o Hillary, Hillary Clinton'ı zorlayacak. Valla hedef 2016 demiş. Bakalım göreceğiz. Eğer başkan şey kalmadı. olursa. kalmadı. Seneye bir heyecan bir şey. Aynen öyle. İlk kadın başkanı olacak eğer başkan olursa Hillary hı hı. Clinton. Ondan sonra o ilk kadın başkanı olursa Bill Clinton ilk kez bir e, eski başkan. Hem eski başkan olacak hem yeni First Bey olacak Burada da hep ailede dönüyor ya Amerika'da da işler Yani değil mi? Burçlar baba oldu. Baba oğul burçlar takıldılar, takıldılar. Karı hoca. kocalar Efendime söyleyeyim Diğerlerinin aralarındaki ilişkiyi biliyoruz ama Onlar da çok şey değildir herhalde Şeye döner ondan sonra Obama'lara döner tekrar 2 üç tane böyle aile var döndere döndere Döndere döndere Çocuklar zaten, da büyüyor. Çocuklar büyüyor Onlar da işin ucundan tutmaya başlarlar Dışişleri Bakanı işte ileri demokrasi de bu galiba e Öyle olunca zaten şey oluyor İleri demokrasi ileri demokrasi Hilary demokrasi, demokrasi. Aa, Aa. Çok güzel slogan Farid Sen buna ee, Ben de İngilizce'de yardımcı olurum sana istersen Teşekkür ederim ben inşallah seçim kampanyalarında Çalışacağım Hillary Demokrasi Türkiye ileri demokrasi Amerika Hillary Demokrasi Vay anasını ya vay anasını. Bir de Amerika'da olacağı için 1 milyon dolardan aşağı olmaz Ben imza atmam, yemin ediyorum Bu sloganı da ben gidip hemen şey yapıyorum Üstüme yaptırıyorum Bu Sloganı da bir daha söylemeyelim Çünkü çalarlar Çalarlar abi çalarlar Hiç kimseye acımazlar valla Neyse Amerika'da bir taraftan seçim yarışında Biz zaten 7 Haziran'da ayrı bir seçim yarışı içerisine. Ee, Giriyoruz. E, girdik biraz daha. Girdik. girdik, artık girdik bir Ondan... şeyde kalmadı. Şurada Nisan'ın zaten şey Mayıs Haziran iki ayımız yok yani. Öyle söyleyeyim sana. Yok şimdi of sokaklardan geçen arabalar şarkılar Türküler dönemine girdik galiba. E zaten rastlantısında çocuk yataranlara kolaylıklar. Yataranlar. <gülüyor> öyle uykusuna çocuk yataranlarınız bol olsun. Sizin sitenin içinden geçmiyor araba tabii. Ya sitenin içinden geçmesine gerek yok zaten. Civardan geçtiği ama bir de biraz daha böyle ne bileyim öyle saatlerinde biraz daha çocuklara yönelik bir şeyler olursa hakikaten seçim yarışını açık arayla kazanır. Doğru aslında böyle bir şey yapsalar. Ninlimsi. Ninlimsi. Şarkılar olsa çocuklar uykuya dağılsa hiç bakmazsın şeyine. Valla aba bağırta bağırta geçiyorlar o da bizi şey oluyor. Nedeni de anlaşılmıyor olsun. ya bu şu çağda hala sokakta bağırtarak araba dolaştırmanın sonuç getireceğine inanıyorlar. Normal zamanda yasak bu değil mi? Yani yasak, seç evet. seçim zamanı olduğu için selbest şu anda. Yoksa yani biz bunu yapıyorsak vay görgüsüz falan derler Arabanın bizde Ben de açacağım valla. Aç valla. Açacağım bir tane şey koyacağım. aşağıki mahalle neydi? bizim o şarkı... Adnan Şenses bizim mahalle. Tenekeli mahalle. Yani bizim mahalle Tenekeli mahalle diye. Vallahi o, o koyacağım ben de. Işte. Bundan sonra ben de öyle geçeceğim ya. Türkiye'yi birlik ve beraberliğe taşıyan bir şarkı değil. Mahalleler arası ayrımcılık var onda. Evet doğru söylüyorsun. Yani daha buluşturan bir şarkı. Mesela şey olabilir. Kırmızıyı severler o romanlar böyledirler diye. Oğrudur. Çünkü sonuçta çalgısız yaşayamayız. Ölürüz hepimiz. Çok doğru. Sen yaşayabilir misin? Çalgısız? Hepimizin içinde bir roman var diyebilir miyiz? İlle de roman olsunun büyük bölümündeki sözler tamamen beni anlatıyor. Yani. Etsiz yemek yemezler diye şey var işte ya. Daha güzel bir ifadesi var mı? Niye canım? Romanlar hiç imam bayıldı falan yemiyorlar mı? Zeytinyağlı, enginar Tercih etmiyor demek ki. falan bir şeyler. Belki önden bir, apara, şöyle bir, bir, bir aperatif olarak da. Ya hepimizin içinde biraz Laz, biraz Çerkez, biraz e, roman, biraz... Ilde de romanlık var yani. Yani her şey var. Hep Hepsi birbirine karışmış. İlle de roman olsun demiyoruz ama biraz romanlık kimseye zarar getirmemiştir. Aynen abi. Aynen. O zaman Faiz istersen e, yavaş yavaş toparlayalım programımızı. Bence direkt maç toparlayalım. Neden dersen çok güzel şarkı Daha şey var ya daha buradan gideceğiz oktayı göreceğiz geleceğiz falan. Oo, evet vallahi. İşim Neyse çok... yani yağmurlu falan değil de iki bir saat hallederiz arada evet, onu biter biter bir saate kalmaz bile size oradan da rahmetli de böyle olmasın isterdi diye periskoptan canlı yay yapacağız yarın sabah görüşürüz hoşçakalın. Bir gün